Benim Anayasam Yeni Anayasada görmek istediklerimiz Hazırlayan ve sunan Serkan Köybaşı Merhabalar, yeni bir Benim Anayasam'da beraberiz. Ee, geçen hafta çok önemli bir e, kişiyi kaybettik. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Melike Batur Yamaner e, genel kamu kürsüsündeydi ve e, çok genç yaşta kansere yenik düştü. Çok değerli bir akademisyendi. Benim de hocamdı. Çok değerli e, akademik çalışmaları vardı. İnsan olarak da çok şahane bir insandı. Enerjisini bütün herkese yaymayı bilirdi. Onu kaybettik çok genç yaşta. Çok üzgünüz. Bugün... Onun için Galatasaray Üniversitesi'nde saat 11'de bir tören var. Ee, katılabilenlerin katılmasını e, isterim. Çünkü e, son yolculuğuna gerçekten kendi akademik e, geçmişine yakışır bir şekilde gönderilmesini e, çok isterim ben. E, bu programı da onun adına sunuyorum. E, bu hafta Melike Batur Yaman Yamaner anısına e, benim anayasamda birlikte olacağız. Bu haftaki konuğumuz... LGBT hakları platformundan Mehmet Tarhan. Mehmet Tarhan'ın biraz sonra görüşlerini almaya başlayacağız. Kendisi aslında vicdani red hareketiyle tanınıyor ama aynı zamanda bir de LGBT hakları platformu kimliği var. Ve LGBT hakları platformu da yeni anayasada görmek istedikleriyle ilgili çok yakın bir zamanda İstanbul Borosu'nda bir toplantı gerçekleştirdi. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. E, LGBT hakları platformundan bahsedelim istiyorsan Nasıl oluştu? Kimlerden oluşuyor? E, aslında LGBT hakları platformu e, şu anda devam eden bir süreç değil e, Özellikle e, raporlamalar, e, insan hakları ihlallerini raporlayarak bir araya getirme e, sürecine girmemizle Bütün örgütlerin bir araya gelmesiyle oluşmuştu Ama şu andaki yapımız Yine bütün bu örgütleri bir arada e, görebileceğimiz ayrımcılığa karşı gökkuşağı koalisyonu dediğimiz yapıdır. E, yine e, hukuksal faaliyetlerimiz sürüyor. E, daha çok e, ihlalleri görünür kılmak ve bu alanda hukuksal çalışmalar yapmak üzere oluşmuş bir yapı. 10 Haziran'daki toplantıyı bu e, koalisyon Organize etti öyle mi? E, Lambda İstanbul organize etti. Vintemut e, e, Yogyakarta ilkelerinin yazarlarından birisiydi. Belki Yogyakarta ilkelerinden kısaca bahsetmek gerekir. E, bir dönem Birleşmiş Milletler'in çağrısı üzerine bir grup uzmanın e, Endonezya'nın Yogyakarta e, kentinde bir araya gelip yasalarda e, cinsel önemi ve cinsiyet kimliği ayrımcılığının nasıl önleneceğine dair bir ilkeler manzumesi oluşturdular. Bunun, Bunun Endonezya'da olması da enteresan değil mi bir Müslüman ülkede? E, i̇lginç, çok ilginç. <gülüyor> Endonezya'da çok ilginç şeyler oluyor bu arada. E, <gülüyor> ne gibi? E, mesela bundan dört yıl kadar önce bir ulemalar konseyinde bir yarılma yaşanmıştı. E, Glezbiyenlere yönelik e, tavırla ilgili bir grup ulema, küçük bir grup olmasına rağmen. Ee, bu konuda hak ihlallerine göz yummayacaklarını söylemişlerdi ve diğer ulema tarafından ciddi eleştirilmişlerdi ama bu da hani böyle bir çıkışın olabilmesi de ilginçti. Peki Kart ilkeleri neden bahsediyor? Onlardan devam edelim. E, kart ilkeleri aslında tamamen e, yasa yapım süreçlerinde ve uygulamalarda devletlere rehberlik etmek üzere oluşturulmuş ilkeler. Bu ilkeler işte e, e, cins erne ve cinsiyet kimliğine yönelik ayrımcılığı devletin pozitif sorumluluklarla nasıl ortadan kaldıracağına dair e, yasalarda ne şekilde yer alması gerektiğini söylüyor. Devlete söylüyorum. görevler yüklüyor yani. E, bir yaptırım gücü yok ama... E, Önemli bir belge özellikle e, hani Türkiye Cumhuriyeti e, Avrupa Konseyi üyesi olması dolayısıyla onu bağlayıcı başka uluslararası anlaşmalar olsa da e, dünyanın pek çok ülkesi böyle bağlayıcı uluslararası anlaşmalardan yoksun bu anlamda da bu ilkeler en azından Uluslararası meşruiyet için önemli dayanaklar olabiliyor yaptırım gücü olmasa da. Peki bu Yogyakarta ilkelerini imzalayan ülkelerin listesi gibi bir şey var mı? Böyle imzaya açılmış bir belge değil bu bir Birleşmiş Milletler belgesi değil sadece Birleşmiş Milletler'in çağrısı üzerine ortaya çıkmış bir uzman şeyi aslında. Venedik Komisyonu gibi aslında bize gibi. daha yakın olan Venedik Komisyonu evet, gibi. Evet ona benzer. Peki, Türkiye'de şu anda özellikle anayasadan kaynaklanan ne gibi sorunlar var veya anayasadan kaynaklanmıyorlarsa da yeni anayasada bu sorunlar çözülebilir mi? LGBT hareketi çok uzun süredir anayasa hakkında kampanyalar yürütüyor. Yeni bir anayasa henüz gündemde yokken bundan 5 yıl önce başlattığımız bir 10. maddeye ek cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği diye bir kampanyamız vardı. Bu sürüyor. Bizim beklentimiz... Türkiye'de yasalarda ve e, anayasada daha doğrusu mevzuatın tamamında e, LGBT'lerin görünür olmaması gibi bir problem var. E, ve bu görünmezlik e, haliyle hatta en son ayrımcılık yasası ile ilgili ...düzenlemede görünürdü, görünmez hale getirildiler değil mi? Tabii vakti zamanında Türk Ceza Kanunu'ndaki ayrımcılığı düzenleyen 122. maddenin düzenlenişinde de vardı bir zamanlar. O da komisyonda yok olmuştu. Sayın Cemil Çiçek cinsiyetin bunu da kapsadığını söylemişti. Ama ne kadar ilginçti ki 2009'da Lambda İstanbul kapatıldı, 2008'de kapatma kararı verildiğinde... ...cinsel yönelimin şey cinsiyetin anayasadaki eşitliği düzenleyen 10. maddedeki cinsiyetin... ...sadece kadınlar ve erkeklerden bahsettiği, diğer yönelimlerden bahsetmediği yönünde bir gerekçeyle kapatma çıkarmışlardı. Bu da bize gösterdi ki eğer cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği net olarak yasalarda ya da anayasada yer almazsa... ...LGBT bireylere yönelik e, ayrımcılık devam edecek. Çünkü bu yok saymadan kaynaklı bir e, keyfiyet ve bu keyfiyetin getirdiği ayrımcılık söz konusu. Peki e, her zaman diyoruz anayasa doğrudan uygulanılan bir metin değil. 10. maddeye e, ayrımcılık e, maddesine cinsel yönelimle ilgili ayrımcılığı koysak bile... ...yine önümüzde çeşitli kanunlar ve e, daha da önemlisi toplumun ön yargısı belki... E, ...ya da iktidarların ön yargısı e, devreye girecek... Bunu nasıl aşmayı düşünebiliriz? Ee, şimdi anayasalar tabii ki hani e, sadece o işin ruhunu anlatması dolayısıyla çok değerli. Aslında sadece dememek lazım bu açıdan çok değerli. E, tabii ki uygulamada sorunlar olacaktır ama uygulamalara karşı hak arayışlarında insanların e, önemli dayanak noktaları olacaktır. Ayrımcılık yasa tasarısı gibi ya da e, anayasadaki artık o eşitliği düzenleyen madde ne olacaksa önümüzdeki süreçte. Ee, o maddede bunun yer alması Hiç olmazsa gerekçelendirildiği Kısımlarda e, biliyorsunuz Anayasanın yasa yapım süreçlerinde bütün maddelerin Gerekçelendirmeleri oluşur ve içtihatlar Bunun üzerinden gelişir. Anglo-Sakson Hukuku olmadığı için bizde e, Hani bir içtihatlar üzerinden Gidiş yok. E, oysa Yargıtay'da vesaire çeşitli Kararlar var bu konularda ayrımcılıkla ilgili ama. E, olumlu yönde mi? Olumsuz yönde. Olumlu yönde de var. Olumsuz yönde de var. Tabii ki olumluları öne çıkarıyoruz Biz. Oysa e, ama onlar genelde bizim hukuk sistemimiz öyle değil. Daha çok hakimler yasada ne yazıyorsa ona bakıyor kelimesi kelimesine ve sınırlayıcı olarak bakıyor. Pek çerçeve olarak algılamıyorlar durumları. Uygulamada sorun olmasa zaten eşitlik maddesindeki ve benzerleri ya da diğerleri gibi şeyler hepimize herkesi kapsayabilir. Ve bundan faydalanabiliriz. Ama biz bunun işe yaramadığını hayatımızda çok açık şekilde görüyoruz. Ne gibi... Çok açık temel sorunlarınız nedir günlük hayatınızda? Ee, birincisi yaşam hakkı ihlali var. Özellikle transseksüel bireylere yönelik e, ve eşcinsel erkeklere yönelik e, saldırılar söz konusu. Kadınlara Eşcinsel kadınlara yönelik e, bu tip saldırılardan belki de haberdar olmuyoruz aslında. E, en çok gördüklerimiz bunlar. İkincisi özellikle çalışma hayatında ciddi sorunlar ortaya çıkıyor belki haberdar olmuşsunuzdur burada adını vermekten de vermekte de sakınca görmüyorum medya takip <gülüyor> merkezi geçenlerde işe aldı önce işe aldığı birisini daha sonra cinsel önerimizden son, dolayı iş alamayız diye geri çevirdi hani sadece devlet katında değil özel sektörde de böyle sorunlar var bunu da iliniz -İl insan hakları kurulu tespit etti ve belgelendirdi Bunlar somut şeyler bununla birlikte eğitim hayatında bir sürü sorun var işte örgütlenme alanında sorun var aklınıza gelecek her alanda yani o görünmez olma hali istedikleri zaman üstünüze basmalarına neden oluyor. Peki bu sorunları nasıl çözeceğimizi programın ikinci bölümünde konuşalım ayrımcılığa karşı gökkuşağı koalisyonundan Mehmet Tarhan'ı konuk ediyoruz dedik bu gökkuşağı ile ilgili bir şarkı çalalım o zaman. Judy Garland'dan gelsin Over the Rainbow. Yeniden merhaba, Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu'ndan Mehmet Tarhan'la birlikteyiz ve LGBT Hareketi'nin yeni anayasada görmek istediklerini konuşuyoruz. Seçimler çok yeni zamanda geçti ve yeni bir meclis önümüzde. Bu yeni meclisten ne gibi beklentisi var LGBT Hareketi'nin? Öncelikle yeni anayasayı bekliyoruz. ...tüm toplumsal kesimler gibi ama burada katılımcı bir sürecin işlemesi gerektiğini e, düşünüyoruz. Gerçi katılım kelimesi de o kadar ayağa düştü ki artık hani başbakan bile ondan bahsediyor ama... E, ...gerçekten toplumun tüm kesimlerinin e, birlikte... E, inşa edebileceği bir anayasa sürecini örgütleyecek mekanizmayı oluşturmasını bekliyoruz Bunun meclisten. için bir öngörünüz var mesela anayasa meclisi mi kurulsun ya da Güney Afrika modeli mi ee, uygulansın? Bu yönde bir model önerebilecek güçte değiliz açıkçası ama e, tabii ki e, hani gönlümüzden geçen biraz Güney Afrika modelidir en azından geçici bir anayasa ve uzlaşı süreçlerinin en azından Güney Afrika anayasasının ruhunun e, o geçmişle hesaplaşma ve e, geleceği birlikte inşa etme ruhunun ...olmasını isteriz ama bu bir temenni... ...bunun çok gerçek... ...olamayacağının farkındayız. Olabildiğince yaklaşsak da iyidir. Diyeceğiz. Evet ama şöyle şeyler yaşıyoruz... ...yani mesela toplu, sivil toplum örgütleri... ...birlikte katılım süreçlerinin... ...nasıl olması gerektiğine dair... ...bir belge yazarken bile... ...belli gruplar çıkıp... ...cinsel önem ve cinsiyet kimliği ayrımcılığından... ...bahsetmemeyi tercih edebiliyorlar... ...isteyebiliyorlar ve bu konuda... ...bir anda LGBT örgütlerinin talepleri... ...pazarlık unsuru haline gelebiliyor... ...o yüzden gerçekçiyiz... ...hani e, sivil alandaki durumu da biliyoruz... ...meclisteki durumu da biliyoruz... ...ancak sevindirici şeyler var... ...öncelikle bağımsızların daha doğrusu BDP'nin e, kazandığı başarı bizim için önemli e, çünkü geçmişten beri LGBT hakları konusunda en önce e, harekete geçen e, tüzüklerinde e, bu konuyu belirten seçim çalışmalarında oluşan parti e, BDP daha doğrusu DEAP zamanından beri e, böyle e, ve sorunlar yaşadığımızda da vekilleri soru önergeleriyle e, tasarılarla bize sahip çıktılar. Yeni dönemde CHP'nin yeni anayasaya dair yaklaşım belgesinde bizi sevindiren bir şey var. Bu konuda CHP'nin anayasa vizyonunda eşcinsel hakları ile LGBT hakları ile ilgili bir şey vardı. Cinsel kimlikler diyor. Onların tanınması ve ayrımcılık maddesinde de cinsel yönelimin eklenmesini istiyordu. Peki bu konuda BDP'ye yaklaşabildi mi CHP? Şimdi... Biraz zor hani o kadar yaklaşabildiklerini zannetmiyorum. Çünkü BDP'de kadın hareketi çok güçlü. Kürt hareketinde kadınlar çok güçlü. CHP'de bu kadar güçlü bir kadın e, grubu e, mevcut diye Kadın hareketiyle ilişki bu kadar güçlü görünmüyor. E, bu anlamda yaklaşmalarını beklemek zor. Ama diğer taraftan en azından niyet olarak e, olumlu buluyoruz. Kaldı ki e, İstanbul birinci bölgeden şu anda VEKİ seçilmiş olan ikinci bölgeden pardon. Melda Onur, Lambda İstanbul'u ziyaret etmişti. Ankara'dan parti meclisi üyesi bir kadın, hatırlamıyorum şu anda adını. O da Pembe Hayat'ı ziyaret etmişti. Bu anlamda bir ilgi var en azından. Kadınlar üzerinden de olsa bu ilgiyi biz de olabildiğince iyi değerlendirmek istiyoruz. Peki şimdi daha çok konuşulan... Bir uzlaşma komisyonu ve uzlaşma komisyonuna bütün grupların eşit miktarda üye göndermesi. Bu alanda en azından yani LGBT hakları alanında yeni anayasada BDP ile CHP'nin bir ortaklaşmaya gitmesi mümkün olur mu size? Şimdi, ya da böyle e, bir baskınız var mı CHP üzerinde? Olsa çok iyi olur. Biz bunun için elimizden geleni yaparız. Hani BDP'ye de yaparız. O anlamda uzlaşmadan kaçındıkları süreçte... Ama LGBT hakları her zaman pazarlıklarda ilk vazgeçilen haklar oluyor. O yüzden de biz bu uzlaşma komisyonu falan dendiği anda tüylerimiz diken diken oluyor zaten. Çünkü uzlaşma tavizler üzerinden oluyor ve bu tavizler değil kurban biz oluyoruz. Kaldı ki ayrımcılık yasa tasarısından bir gecede çıkarıldı. Hani sitede bir delete tuşuyla yaptılar bunu ve onun üzerine bu taslağı hazırlayan sivil toplumun önde gelen insanları ve Kurumları çıkıp bir açıklama bile Yapmadılar o anlamda Baktığımızda biz bu Uzlaşma denilen kelimeden çok Hoşnut değiliz ama tabii ki elimiz gelen çalışmayı Yapacağız peki Cumartesi günü trans onur yürüyüşü Vardı ve gelecek haftada 20-26 haziran arasında LGPT İstanbul onur haftası Var bunların Siyasi partiler üzerinde etkili Olduğunu düşünüyor musunuz ya da olması için Herhangi bir çabanız var mı biz eskiden beri onu haftalarına en azından vekilleri, yerel yöneticileri, e, uluslararası e, düzeyden e, politikacıları çağırdık ve hep bir parçası yapmaya çalıştık. Çünkü siyasetin ana malzemelerinden bir tanesi de... Nasıl e, geliyorlar mı bu arada? Gelen oluyor yani şimdiye kadar gelenlerden hani e, şeyi Sabahat Öncel, Ufuk Ura, Uras, Akın Birdal, Mehmet Sevigen, CHP'den Mehmet Sevigen'i sayabiliriz. Ankara Doğum karşıtı buluşmaya Zafer Üskül'ün katılımını sayabiliriz ilginç olarak. E, ve bu yılki onur haftasında en azından birkaç vekil e, görmek istiyoruz. E, büyük ihtimalle de öyle olacak. E, sadece BDP'den de olmayacaklar. CHP'den de Melda Hanım e, katılacağına söz verdi Gürsel Bey'in eski bir sözü vardı umarız, Gürsel Pekin. Evet umarız o sözünü tutabilir Ama önemli olan o yürüyüşe katılmaktan ziyade Çünkü o yürüyüşe katılıp yürüyüp gidebilirsiniz Çoğunlukla böyle oluyor Onun yerine kamu sağlandı Meclis kürsüsünde ya da partilerin iç çalışmalarında LGBT konusunda duyarlılığı geliştirmektir Peki e, önümüzdeki seçimlerde mesela partilerden bir eşcinsel milletvekili görebilecek miyiz? Kısmetsiz olur diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> hani e, şöyle bir durum var. Siyasi partilerin neredeyse tamamında tamamına yönelik bu eleştiride bulunabiliriz. Neden? Açı, açık e, eşcinsel e, yöneticiler yok. E, bu insanlar neden? Yani LGBT bireylerin de herkes kadar siyasetle ilgilendiğini ya da ilgilenmediğini biliyoruz. E, bu anlamda e, LGBT bireyler demek ki ...parti örgütlerinin içinde bir homofobiyle ya da transfobiyle karşılaşıyor olmalılar ki... ...bu insanlar partilerde yükselmiyorlar ve vekillik sıralarına kadar gelmiyorlar. Ama şu var ki... Bu açık olabileceği kadar kapalı da olabilir. Kapalı da... Yani kapalıları bilemeyiz sonuçta. Yani, ve bilmemekte gerekir. Size açık olarak eşcinsel veya LGBT üyesi olduğu için... ...belli bir yere getirilmeyen bir siyasi partide bir haber geldi mi? Mesela evet, yakın bu, bir arkadaşımdan bir biliyorum ama bununla ilgili siyasi bir açıklama yapmadıkları için bir şey diyemeyeceğim yani. Mesela hem de kendisini solda tanımlayan bir partinin yönetim kadrosundan uzaklaştırıldığını anlatmıştı bana. Yani bunlar hiç şaşırtıcı değil. E, yalnız şöyle bir durum var. Biz artık partilerden işte... E, CHP'den de BDP'den de bunu istiyoruz. Ya yani en azından önümüzdeki yerel seçimlerde ilçe meclislerine LGBT bireylerin sokulması, Özellikle LGBT'lerin yoğun yaşadığı bölgelerde önemli. Bu da hani biz sizin haklarınızı koruyacağız değil, gelin haklarımızı birlikte koruyalım anlamına gelecektir ve bu da insani bir durum olacaktır diye düşünüyoruz. Böyle bir baskı süreci gelecek önümüzdeki dönemde. Peki programın sonuna yaklaşıyoruz. Açık olarak Ayrımcılar Karşı Gökkuşağı Koalisyonu'nun yeni anayasada görmek istedikleri ve yeni hükümetten beklediklerini sıralayabilir miyiz? Nedir bunlar? Böyle bir sıra var mı? Tabii. Hani, öncelikle yeni anayasa sürecine LGBT örgütlerinin katılımını da önemli buluyoruz. Öncelikli olan bu. İkincisi anayasada eşitliği düzenleyen maddenin içinde... Ee, ...mutlaka cinsel ve cinsiyet kimliği kategorilerinin oluşmasını bekliyoruz. Üçüncüsü, e, hükümetten beklediğimiz... E, Başbakanlıktaki e, mevzuat yapım çalışmaları ile ilgili yeni bir süreç başladı. E, Kariteli mevzuat yapım çalışması diyorlar. Çok hoşladı da. <gülüyor> e, evet. E, o çalışma sürecinde oluşacak yapının LGBT gruplarını da e, içine almasını istiyoruz. Aynı zamanda hükümetten aile bakanlığı konusunda eleştirilerimiz net. E, e, fakat onunla birlikte aile meselesini LGBT bireyleri de düşünecek şekilde geniş bakmalarını istiyoruz. E, talepler bitmiyor ama e, süre bitebilir. <gülüyor> Bu özellikle son, son talep e, biraz... Yani bazı kazanımların olması gerektikten sonra olan bir talep değil mi? Özellikle Avrupa'daki sürece baktığımız ha, zaman. Kastettiğim şey aile. değil, eşcinsel evlilikleri değil. Aile meselesi tartışılırken... E, ...şimdi bu aile Bakanlığı öyle bir hale getirdiler ki... E, ...her türlü e, sosyal mesele neredeyse o işin içinde. E, kadın tekrar ailenin içine yerleştirildi. Hani kadın e, özne olmaktan çıkarıldı. Yani... E, bu noktada bakarken de alternatif ailelerde de düşünmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. E, kastettiğim LGBT ebeveynler değil LGBT çocukların içine doğduğu ailelerden bahsediyorum. Bu konuda Lambda İstanbul'un çalışmaları e, Lambda İstanbul aile grubu LISTAK e, çalışmaları da vardı. E, i̇steyenler ona da ulaşabilirler internetten. E, bir de meclisten bir beklentimiz var. Meclis iç tüzüğünün mutlaka değişmesi gerekiyor. Özellikle sivil toplumun katılımı anlamında. Daha güçlü bir hale gelmesi gerekiyor ve tabii ki hayalimiz şudur ki bizimle bir şekilde ilişkide olan vekillerin bir intergrup oluşturup partiler üstü bir cinsel ve cinsiyet ayrımcılığına karşı bir grup oluşturmasını bekliyoruz. Peki 10. maddeden bahsettik anayasada ayrımcılıkla ilgili ya da eşitlikle ilgili 10. madde dışında herhangi bir talebi var mı LGBT hareketinin yani başka bir maddeyle ilgili sorununuz var mı? Anayasada aslında dediğim gibi e, hani 10. E, madde pek çok sorunu çözebilir e, bu noktada. E, çünkü diğer bütün alanlara e, işliyor. Bununla birlikte medeni kanunda bazı değişiklikler istiyoruz falan ama... ...anayasanın eşitliği düzenleyen maddesinde bunun var olması bütün ruhu değiştirecektir. Ve yasalar anayasayla uyumlu olmak zorundadır. O anlamda Zamanla da e, kilit değişecek. bir noktada olduğunu düşünüyoruz. Peki aynı zamanda... E, Avrupa Konseyi'nin yönelgeleri ve ek protokollerinin imzalanması da herhalde anayasanın bu yeni haline destek verecek. E, tabii ki e, zaten biz yeni anayasa sürecinin uluslararası anlaşmalar sözleşmeler temelinde devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. E, yoksa popülist bir e, alana doğru kayabilir ve bunun tehlikeli olduğunu düşünüyoruz bizim gibi azınlık grupları için. Bu anlamda Türkiye'nin imzaladığı ama onaylamadığı e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek protokolünü acilen, Geçirmesi gerekiyor meclisten, hükümetten bunu bekliyoruz ve aynı zamanda Avrupa Konseyinin yönergelerine duymasını bekliyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. beklemek istediğim şey var. Mı? Ben çok teşekkür ederim. Sadece bugün LGBT onur haftası başlıyor. Bugün 16'da Cezayir'de bir LGBT meselesi yasalarda bilinmeyen sözcük. LGBT diye anayasa süreçlerini ve bu yasal süreçleri daha geniş tartışacağımız bir söyleşi olacak. Atölyeler ve söyleşiler devam edecek. En önemlisi de gelecek pazar günü yani önümüzdeki pazar günü onur yürüyüşü olacak. Herkesi bekleriz. Teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi 20-26 Haziran LGBT İstanbul Onur Haftası etkinliklere internet sayfasından ulaşabilirsiniz. İnternet sayfası? Prideistanbul.org Bugünkü programımızı çok genç yaşta kaybettiğimiz Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Melike Batur Yamaner adına yaptık. Kendisini çok yakın zamanda kaybettik geçen hafta ve gerçekten çok üzgünüz. Gelecek hafta yeni bir Benim Anayasam programında görüşmek üzere. Benim Anayasam Yeni Anayasa'da görmek istediklerimiz. <Sessizlik> Hazırlayan ve sunan Serkan Köybaşı. <Sessizlik> Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Atilla Ansal'a teşekkür ederiz.